20 Ağustos 1988 İngiltere'nin Newcastle 3. Aile Eğitim Programı Açılış konuşması Profesör Doktor Mahmut Esat Coşem Hoca Efendi Hazretleri tarafından yapılmaktadır. Ee, konunun başlığı yerimiz ve konumuz. Hayırlara vesile olmasını yazdı. <Gülüyor> De bolluğunu, milletin من النساء والبن والقناة للمقتول والقناة للمقتول من الذهب والفضة والخيل المسومة والأغن والحو dan kemata'u al-hayati dunya wa Allahu 'indahu ahsanu ba'ada kun anafidhukum bi khayrin min يُقَادِينَ مِن الله الأظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين Eğitildik kardeşimizin okumuş olduğu bu kuran ı parçasından bu aramızda muşallah karşıyor. Hamdülillah ve şeytanı bacı, Hamdülillahullahü Rabbihi, Ala Rasulullah, Hamdulillah, Ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Huzurlarınızla ve şeref verin, şükranlarınızı ardılar, hoş geldiniz deriz. Bu üçüncü programı kendi mekanımızda yapmaktan dolayı sevinçliyiz. Genel ı Hakk'a şükürler olsun. Eksiklerimizin top kalmasına rağmen, Erem Kâşanesi'nden kendi viranımız diye bir tevrasınca, hoş gelinmize sığınarak, kendi mekanımızla beraber olalımız deriz. İnşallah bu da hakim eğitimimizi, her şeyi de tamamlamış olarak yine bu bekanımızda gerçekleştirebiliriz. Sizlere ana hatta ile program mükeza hakkında bilgi vermek istiyorum. 2 Ağustos Perşembe tabiğimizde de bulunmakta saat 2 itibariyle Muz Efendimiz Hazretlerinin huzurlarıyla programı açmış bulunuyormuş. Açılmış konuşma ve zaten radarıları Yapacaklar. Arkasından 330 5, 5 arasında bir aramız var, şahit ucağımız var, 2.00 arasını eda edeceğiz. Saat 5-6.00 arasında 2.00 kere de doktora yapan kardeşlerimizden Hamza Ateş, yönetim projelleri ve de kurallarından dersler başlığı bir hitabet sunacak. Son arkasında yarın spor, yarın eğlencelik programımız var. Saat 6.30-8.00 arasında. Saat 8.30-9.00 arasında akşam yemeği programımız var. 9.30-9.30 arasında akşam namazı var. Biraz da olacak bu e, vakitten yani 9.00 aylık yaklaşırken. 9.30'da ise namazı cari olacak programımız. Ve, Yine Hoca Efendimiz de girdikler, inşallah iyi günlüğü saygı bulursa sohbet, tatl-i ve hasb olacak. İnşallah yarınki programımız sabah namazıyla devam edecek. Saat 5.00'da sabah namazına duruyoruz. İşfahdan sonra bir torba programımız olacak. Ondan sonra istirahat var, saat 11'e kadar. 11-12 arası var yine Hocakanız'ın tadıları sohbetlerini dinleyip teferit edeceğiz. 12-1 arasında varımız duma namazı olduğu için yarım saat, yarım saat, öğle, yemeğini, öğle yemeğimiz var. Saat 13.30'da duma namazı arkasından da çok bir tenezzül yerimiz olacak inşallah. Saat 8.30'da akşam akşam namazı Ondan sonra yaslı namazı, hacmeyacı, hacpohat, canlı yine devam edecek. Numartası günü, üçüncü gün, tohum günü ise yine sabah namazı başlayacağız. Kahvaltımız var, işraftan sonra, istirahat. saat 10 arasında yine koca kalmıyoruz, son peklerin. On iki buçuk, arasında orada yenilmeyi, bir buçuk da namazı. Arkasında arasında İsveçler, programınıza katılar. Rafet Jembo'nun canını aldığımızda döndüğümüz gün bir, bir e, konuşması olacak. Saat 4-5 arasında bir aramız var, şay arası. 5-6 ikinci namazı. 6-6 arasında ise son gün akşam bir istişare toplantımız <gülüyor> olacak. Buradaki Avrupa'daki çalışmalarımız, yurt çalışmalarımız, hazır bulundu ve bunları nasıl ibadet ediyoruz konusunda, bu çerçevede bir istişare toplantımız olacak. Akşam yemeği, yarın namazı ve inşallah e, akşam programında bu mart günü bu güçlü eğitim programımız sona ermiş olacak. Katıldığınız için tekrar e, teşekkürlerimi arz arzeder, saygılarımı. Allahü Aleyküm. <Gülüyor> Allahu Teala Hüsneye sonsuz sınırsız haciz sayısız hamdi penaları olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, şerberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa. Efendimiz'e selatü selamlar ederiz. Şefaatini niyaz ederiz. Allah-u Teala ahirette Peygamber Efendimiz'e konuşuyoruz. <Gülüyor> Hazreti <Gülüyor> ve sevgili kardeşlerim. Önce çok genel bir bakışla, en büyük çapta yerimiz ve konumumuz nedir, onu düşünelim. Çünkü bu düşünce bizi yönlendirecektir, doğruya yönlendirecektir. Teferruattan kurtaracaktır. Her şeyi hakiki şehresiyle, meclisiyle. Görmemize yardımcı olacaktır. Çizgiyi yolu şaşırmamamza, sağa sola sapmamamza, yüksek ve ülbi, güzel kayıplarımızla doğru gitmemizi sağlayacaktır. Bunu zaman zaman hayatımızda yapmalıyız. Çünkü hayatın olaylarının çeşitliliği, çokluğu, akışının hızı, bizi oyalayabilir, kandırabilir, şaşırtabilir, aklımızı çerebilir, ayağımızı çermeleyebilir. Hayat denilen bir olduğu içinde bulunuyor hepimiz. Hayat dediğimiz bir şeyi yaşıyoruz zaman akışı içinde. Kur'an-ı Kerim'de bizim bu yaşamamıza El Hayatül Dünya derler, dünya yakın demek. En bize yakın bari aşağı. El Hayatül Dünya demek, iki, iki tane hayat var, birisi yakında birisi uzakta demek. Yakın olan, şimdi yaşadığımız hayat, uzakta olan da öldükten sonra varacağımız hayat. O biraz daha sonra olduğu için, ona El Hayatül Ahire, öteki, Hayat, vea el hayatül ukba gelmiş. Ama sonradan hayat kelimesi söylenilmemeye başlanmış. Dünya ukba deniliyor. Bazen de bu kelimelerin kullanışını şaşırdığı için dünya deyince yeryüzü sanıyor maksadı. Alın bir maksat yeryüzü değil. Maksat hayat, yaşadığımız hayat, şimdince hayat. Ölmeden önceki, içinde bulunduğumuz hayat demek. Şimdi biz hepimiz bu hayatın içindeyiz, canlıyız ve yaşıyoruz, demek alıyoruz, veriyoruz. Ama bu hayat birinci hayat. Bundan sonra bir başka hayat var. Asıl hayat o. Asıl hayat ve sonsuz hayat. Ve çok uzun olan hayat. Ve korumamız, kollamamız gereken hayat o. Amaçlamamız gereken hayat o. Ahiret hayat, öteki hayat. İkinci hayat. Bu hayat bizi aldatmadın. içinde olduğumuz için. Öteki hayat görünmediği için, henüz gelmediğinden görünmediği için, bilinmediği için aldanmayalım. Asıl hayat bu değil. Asıl hayat ahiret hayatı. Bu çok önemli. Çünkü birçok kimse asıl hayat dünya hayatı sanıyor ve dünya hayatı için yaşıyor. Dünya hayatını güzelleştirmek için çalışıyor. Dünya hayatında mutlu olmak için uğraşıyor. Ama bu arada ukbaasını, ahiret hayatını mahvedebiliyor. Erişan edebiliyor. Kendisi kendisinin akıbetini berbat edebiliyor. Onun için insanların bence ilk önce öğretmemiz gereken bu. Sakın aldanmayalım, şu yaşadığımız hayata kanmayalım. Zaten duramıyoruz. Akıp giden bir şey. Zaten senin üzerinde bir çök gibiyiz. Altbeka doğru bir geliyoruz. Gittikçe şey, aylar yıllar var bir şeyler alıp götürüyor. Sonra da bitecek. Sonra bitecek ne olacak? Bir var vücudumuzda varlığımızda bir çünkü olacak. ömrü yok mu olacak hayır. Asıl hayat başka. Gerçek hayat başka. Ebedi hayat başka. Sonsuz hayat başka. Ve çok çok önemli bu. Yani Bence İslam dininin en önemli haberi bu, mesajı, haberi bu, en önemli şey bu. Ve insanlar en burada yanılıyorlar. Demek ki biz bu gerçeği hiç unutmamalıyız. Ahireti hiç unutmamalıyız. Ve yavm-i Ahirete imanımız var ve bütün amacımız gayetse ahireti düzenlemek. Ahiret'in düzeltilmesi, kazanılması nasıl olacak? İnsanın cennete gitmesidir. Ahiret bir cennet var, bir cehenneme. Cehennem, korkunç azapların icra edildiği, insanların tazip edildiği, azaplandırıldığı, cezalandırıldığı yer, cennet de insanların kalpif edildiği, mükafatlandırıldığı yer. İkisi de ebedi Talibi, sernebi, ebebi, sonsuz, Biyah hayatı ortalama sekser sekserleşiyor. Ahiret hayatı sonsuz rakamla ifade edemeyecek kadar devamlı, ölmek yok, hasta olmak yok, üzülmek yok, evet. Ya kahpın, öyleyim. Ya kahpın, yaşayın. Korkmak yok, imtihanlar. Azattan olanlar için de azattan çıkmak yok. Çok önemli bir olan. Yani insan ahiretin vahvederse, dünyada isterse şah olsun, isterse padişah olsun, isterse başkan olsun. İşte ameliyat başkanı, işte İran şahı, işte Osmanlı padişahı, işte efendim, Kravun, işte Memruh, işte Kavun, işte Hala. Hepsi geldi O nevbet mizelenir. ''Vertârem-i Efrasiyâ'' ''Fertâdâvî mi hûnetter Kasrı ı Kayser an-tehu'' diyor inan-ı şayet. Üçesine Efrasiyâ isimli, efsânîli pahramanın pirvesi yıkılmış, miran olmuş, kaybı şerif yok. Efendim, Kayser'in sarayında Örümcekler her tarafı saplamış, her taraf sanki örümcekler perdeymiş gibi, sanki örümcekler özel kalemle görülüğü yapıyormuş gibi, her dedalık yapıyormuş gibi. Harade, örümcekler bağlamış diyor. Yani gelip geçiyor. Ama hepsi bağlanmış, Aldanmışlar ve hayatlarını efendim, istenilen doğru şekilde geçirememişler. Bizim bu kadar hibirat en önemli iştir, müezzislikten, doktoradan, profesörlükten, efendim, zenginlikten, sıhhaten, sağlıktan, her şeyden daha önemli olan husustur. Kadının, erkeğin, büyüğün, küçüğün, amirin, memurun, başkanın, hizmetçinin, şehirin, köylünün önce bunu iyice kafasına yerleştirilmesi lazım. Yerleştirmezse ne olur? Piran'ın yanında gibi yanılır, Harun'un yanında gibi yanılır. Dünya'nın yedi harikasından birisi İskenderiye deniz peneriymiş. Yedi harikadan birisi. Efendim, bir televizyonda seyrettim. Cerzereyle yerden birine geçmiş, denize yıkılmış. Denizin içinden yüz ton kadar göremiz efendim, böyle çıkartıyorlar, tekrar müziğe getiriyorlardı. İşte o İskenderiye penerinin önünde iki tane heykel. Bir kadere etkili, artık onların krallarından birisi miydi, yaptıran kral mı yoksa kapıldıkları kutkandan birisi Ne olmuş yani? Yıkılmış, parçalanmış, elini dişte gitmiş. Boş! Kravunun arkasında kapı, mezara açılmış, getirdi, müzelerde hem de bir bakıyor. Boş! Hiç önce bunu bilmemiz lazım, bu çok önemli. Bu hayat denen olduğu süren hiç çok canlı var. Çevremizde tuşlar, hayvanlar, tererekler, küçük büyük canlılar, bitkiler. Bir çeşit yaratıklar var. Canlı, hayat sayısı biliyoruz. Canlı bu diyoruz. Kıpırdıyor diyoruz. Canlı mahluklar var. Efendim, bu mahlukların içinde insan adı verilen bir cinsiz bir canlı insan kişisi denir, böyle insan denilen, alet yapabilen, konuşabilen, bilgi biriktirebilen, bilgisini uygulayabilen, bilgisini geliştirebilen, çevresindeki öteki canlıları kullanabilen, filler, öpünceleri, atlar, efendim balıkları, Hatta küçük evet bakteriler vesairede evet ilaç işinde vesairede kullanabilen yere göe evet arki mala denizlerin altında fırçaların üstünde dolaşan bir akımlı şerefli yaratık cinsinden çok farklı başka türlüler olabilir. Çok başka türlü olabilir. Kızı olabilir. Ee, olabilir. Yani Sinem olabilir. Düşünebiliyor musunuz? Şirin gen olabilir. Elhamdülillah, insan denilen şerefsiz bir mahkumun ne kadar güzel, <gülüyor> şey. ne kadar önemli değil. Yüksek basıtlı, meziyetli, kıymetli bir yaratıcısı. Elhamdülillah. Çalışma ve faaliyet alanımız sonradan çizilmiş yapay tüm iyi efendim sınırlarla tahdid edilmiş değil. Türkiye'de çalışırız da edebilir, ümrumdan geçip gelseler gider. Türkiye'de hizmet ederiz de efendim. Yördük kabızından kimince hizmet eder diye bir şey yok. Hizmet alalımız, yaşadığımız her yer. Nerede yaşıyorsak orada çalışıyoruz, evet. Hizmetin yeriniz sınırlıdır. Onun için ilginiz her yerde hizmet ediyoruz. Erhan dedi ya, diğer burdete de, iştekte de, yani Avustralya'da da kardeşlerimiz hizmet ediyor. İndar bir topluluğu, bu da önemli bir oldu. Çünkü insandan bir kısa dindar ki, dindar ki, din sahibi, inanç sahibi, iman sahibi, elhamdülillah, çok önemli bir fark, muazzam bir fark. Bu fark o kadar önemli ki, ahiretin ebedi saadetini veya ebedi hüsranını hazırlıyor. İmansız insan ebediyen cehennemde yanacak, mümin ve müslüman insan da ebediyen cennette her çeşit nimete sahip olacak. İşimizden tırnavızdan arttırdığımız paralarla eski bir bina altıdır burada. Arkadaşlarım ben alakalıdır. Ama orada müceherat etmişsiz kökçüklere sahip olacak. Para kazanmadan, masraf yapmadan, erlemeden, yorulmadan Sürüsüne meclisler isyaledirir. Mümin ise, mümin değil ise, çayır, çayır çayır çayır yanıp daimi azap görür. Mümin olana çok bir sonsuz bir ziyan, çok hicil bir hatır. Onun için mümin olmamız her felakete önemli. Tabi mümin olmanın içinde de elhamdülillah, İmanımıza daha müteala olsun. Öteki müminlerden farklı bir yüksek inanca sahip. Nereden yüksek? Biliyoruz ki dünya üzerinde sizin acıyarak baktığımız mahtuplara inanan ve kapananlar var. Basit mahtuplara anlamsız bir şekilde, mantıksız bir tarzda, gayri ilmi bir şekilde. Tabii anlamlar var. E hacimler gördünüz, biz ben profesör dedik ki profesör, ikiniz de profesörler var. Ben efendim, e, ihtimai edebi bilimler dalında efendim geçişmişim. İkiniz de efendim, mühendislik dallarında ve diğer sosyal tablada kullar kazanmış veya kazanılacak olanlar var. Ama imanımızdan memnunuz. İmanımızla ihtihar ediyoruz. İnancımızın güzelliğiyle, mantıklılığı, illiliğiyle sevinçliyiz. Şimdi yolda gelirken sohbet ettik, bizi getiren kardeşimizle. Diyor şey ki, Söyde yani, siz haklısınız imanınızı tamamen, yani imanınızı gördü halde, haklı olduğunu, elha bilmem, elimizle yaptığınız bize mahkum olan, bizim eserde olan basit eşyaya kaçmak için ibadet eden insanlar gibi mi bir heykel tıraşı yaptığı heykellerimizde eğilmiyoruz. Yani çok güzel bir inancı sahibiz. Sağlam bir inancı sahibiyiz. Otentik yani meyutuf, yani efendim, garanti belgeli, damgalı bir inancı sahibiz. Güzel bir inancı sahibiz. Yani, haşif bir inancı sahibiz. İmmet bine, inda allahi, islah. Allah imzinde vahful olan, Geçerli olan bu Zaten dünya üzerinde din arayanların da gelip sonunda içine girilir. gelir. Hindu, Müslümanlığı. Japon, Müslümanlığı. Amerika, Müslümanlığı. Anglistan, Müslümanlığı. Çok insanlar. Çok değişik medeni bölgelerden, yörelerden, anlayışlardan, yetişmek, insanlardan Müslüman olmak. Bu da çok önemli bir şey. Çok önemli. Bir filozofun Müslüman olması, bir profesörün Müslüman olması, bir yazarın Müslüman olması, bütün beşeri efendim, fikir teşkilatlarını bilen, felsefi, meksekleri, ekolileri bilen bir insanın sonunda gelip dedi ki, ah çok önemli. Her zelal önemli. Ama daha sonra da kendin kendine yok, yoklamış oldun Siz de yoklamışsınız. Başka itirazlarla karşılaştığınız zaman, itirazlarla karşılaştığınız zaman düşünmüş müsünüz? Ama elhamdülillah düşüncenin bolunda ulaştığımız yermişler. Düşüncenin Erdiği en yüksek zirve müslah, çok güzel. Elhamdülillah. Böylece, geçerli bir imana sahibiz. Efendim, mühür olmak büyük bir şeref, çok iyi bir vasıf ki bizi ahirette cennete götürecek. Çünkü biliyoruz ki... Mümin olmayanlar, ''İnnallâhe la yântgerû en yîşûresûnî'' ''Ve yântgerû mâcîûnû mâdâlike'' Bilmem neşâ. Allah şirk yântetmeyecek, müşirip mutlaka cehennemden, ebediyyen gelip yanacak. Kesin! Onun için Allah'ın şirk koşandan yanacaklar. Yandılar, yandılar ve yanacaklar. Elhamdülillah biz müminiz. İmanımız insanların İki, anla, anlayışta olduğunu görüyorum, siz de görüyorsunuz, sadece bana mahsus bir gözüden değil. İnsanların bilmesini sadece mümkün. Ama imanlarının gereğini yaptıranlar, kendileri idrak ediyorlar. Kaçarken bir profesör arkadaşım vardı, beni çok severdi. Ben de onlara çok yardım etmiştim fakültüdeyle. Yardımcı olmuştum, sonradan benim ihtisas alanıma giren konulardan her zaman yardımcı olmuşum, bana minnetler iddia. Diyor ki ben İslam'ın hak gibi olduğunu biliyorum. Elhamdülillah, halbiden benim Müslümanım. Ama saçılabilir Müslümanım, biz ibadetlerimi yapamıyoruz, diyorum. Ve beni her yönden savunuyorlardı. Yani ben böyle çıldımın önünde göze çarpan bir e, Müslüman oluyor musun fakat ede? Füjuma da çok oluyor bunu. Ama benim en çok soranlar da onlar oluyor. İnsanlar bu kesim ülkeyi, hatta büyük bir kesime. Yani büyük bir ülkeyde, ülkenin Müslüman ama yüzülemez siyem. Hayır, demiyorlar. En hâlbûr Müslüman birisi de silip atamıyor. Zaten hakkınız değil. Yani Allah'ın bu varlığı yetkilerini silip atma seviyebilirsiniz de değil, sizin değil. Allah. In. Elhamdülillah, İslâm diyor, hadis-i de biliyoruz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden, bize öğrettiklerinden biliyoruz ki, La ilahe illallah, Şehir, İbadetlerini yapmazsa, günah işlerse, kusurlu günahkar Müslümanları ama Müslümandır. Yani günah işledi diye, tehterler silinmez, İslam'dan dışarıya atılmaz. Atılacak kim tekamdır? Çünkü her yerin az veya çok hata kusuru olabilir, düşmanlık duyabilir. İnsanların bir kısmı sadece büyüme yetmiyor. Tam Müslüman olmak için imanına göre yaşaması lazım. Bizim dinimiz öyle. Bizim dinimiz başka dünya ülkelerindeyiz. Başka insanların düşündüğü gibi değil. Ben Müslümanım. Yani dini ticatıma bağlıyım. Aydatımı ölüyorum. Efendim. Tamam, öbür zamanda onlar merasimleri yaparlar ve tabutunu üzerine koyarlar. Bizim dinimiz, imandan sonra, anayel salim işe deyip hayran ve haselat yapmayı emrediyor. Uygulama istiyor, ilmiyle, imanıyla yaşamayı istiyor. Hakikatta imanın görünmesi istiyor, bu çok önemli. Onun için biz nereye gitsin? Yabancı ülkelerle gitsek, hemen felaket büküyoruz. Cuma namazımız ne olacak? Eyvah vakit geçiyor, benim öğle namazım, ikinci namazım ne olacak? Şaşırıyorlar bizi. Bakıyorlar ki, biz ateş ate ate almışız, ayaklarımızı yıkarken lavabolarla, da herkes böyle böyle felaket bakıyor. Ondan sonra çimenin bir namaz kılarken herkes resmini de çekiyor. Bakıyoruz herhalde. Hani. Biliyorlar. Mı? Merak veriyorlar, evet. şaşırıyorlar. Fela. Biz imanımızın geliyorlar bazı şeyleri, yapmamız gerektiğini bilmemizden, yapmaya çalıştığımız var. Bizi çarpıyoruz. Bunun bir güzel tarafı oluyor, faydası oluyor. Gittiğimiz her yerde imanımıza göre yaşamanın kurumlarını kurmak zorunda kalıyoruz. İngilizce kardeş evlendirmiş. Bakın, İngilizce bir tanesi. Başlıyor, hanım tadısına etmek için uğraşlarım. Tayyum maddesinin, Tayyum lideri maddesinin, Tayyum Müslüman yapmak çalışarak başlıyor, namazı nerede başka Müslümanlar var mı ilerlemeye? Bakıyorsunuz, diğer i şeyler, yani ama, cuma namazından yiyenler, dernekler kuruldu. Bundan 30 gün kadar önce, Amerika'yı ikinci kadar bir ihvanımızdan, mühendis kardeşim hocamızdan dersli, para geldi Dedi ki, hocam ben Amerika'nın bütün zaman böyle kurulduğum şehirden 300 kilometre uzağa gidiyoruz Cuman'a oturmak için. Cuman önemli diye, onun önemli olmasına çok ünlü. iyi İyi bir Cuman çok önemli bilmez, çok iyi Önemli olmasaydı bu kadar gayret gösterdi, iyi ki önemli. 300 kilometre uzağa Cuman'a oturmaya gidiyoruz diyor. Şimdi Amerika'nın her şeyinde 300 tane can var. Yine beni getiren arkadaş biz anlatıyor, ben diyor, bir ticari dava için ben de orada gittim diyor. Biz, o SDP'nin yerleştirildiği diyor, o sözüm orada diyor. O sebeple ki bayana sordum. Efendim burada acaba cami var mı? Biz de sormakta diyor. yerden hemen acaba cami var mı diye sormak. İhtiyacımız bizi iter oraya. Cami var mı diye sordu diyor, sordum diyor. Ben yani diyor, cami olduğunu tahmin etmiyorum Avusturalları'nı. Müslüman olduğunu da bilmiyorum diyor. diyor kaç tane? Bizim saygımdaki muhteşemde da 5 tane cami var. Kalaça partikçilerin camisi var. Efendim, birerce Zorcuların camisi var, Süleymancıların var, Diyanitçilerin var, vesaire. Şaşırdım diyor. Efendim, bir taksi dedim diyor. Partikçilerin şeyi de bu bana da görüntüyse diyor. Böyle bizim gibi biraz karışım değil de bizim yörelerin daha diğeri böyle şeyden harikaşya, harikaşya dediklerinden. Önce diyor, selamla beklemelerim diyor, yoklama yaptı diyor, nereden sınıf diyor. Sonradan Müslüman olduğunu anladık diyor, sorduk diyor camilerin. O hak hakikaten var mı kim diyor, o da benim karşılıklarım, sıcaklıklarım, o hele götürmesin. Otelin parası işliyor bir taraftan, beni öteme götürmekten evden evre müsaade götürür. Şimdi yani her yerde efendim, şey var, elhamdülükler. Her yerde ibadet ithamı şeyler var. Demek ki mümin olmak bizi imanımıza göre yaşamaya götürüyor. <gülüyor> Çok güzel bir şey. İğnimizin güzel taraflarından birisi de bu. Lahta kalmıyor hiç, duru kalmıyor. Taktifat bir idraata Ve ancak ilminle ve amin, imanının gereğini yaptığı zaman insan tam müslüman oluyor. Öyle müslümanı seviyoruz biz, Allah da öylesini seviyor. Öylesini gördüğümüz zaman dini bütün müslüman diyoruz. Demek ki bazılarının bütün değil. Halk, kuvarkı vs. gibi ama bazılarının kul, tam oluyor. Şimdi, tabii bir insan kendisi mümin olursa mümin oldukça ne de girer. Ama cennete girmenin iki şekli var. Bir, doğrudan doğruya cennete girer. Siz direkt diyorsunuz, ben direkt değil de böyle falanı tutan şey anlıyorum. Gidemiyorum dediğim. Efendim, doğrudan doğruya cennete girer. Bazıları, bazıları da dolaylı yoldan cennete girer. Dolaylı yol biraz ateşin içinden geçiyor. Cennete düşüyor ibadet yapmadı diye, görevleri ihmal etti diye, iyi Müslüman olamadı diye, yeni Müslüman olamadı diye cezayı çekiyor, ona sökülüyor. Sonuçta cennete gidiyor ama, cehennemde değil yanıyor. O da az bir şey değil. Yani, cehenneme bir şüphiyat var, çok korkunç bir şey. Onun için, dinli, mümin olmak yetmiyor, dinlili, imamının gereği olan icraatı yapması gerekiyor insanın. Efendim, bir de, Görüyoruz ki Müslümanların mücahid Müslümanları, yani Müslümanlar falan aranı da duruyor vesaire, caniye geliyor gidiyor filan, neden caniye? Caniden evet, mahvul Müslümanlı değil. Efendim şu maalese ak sakallı, çok mübarek bir amca var, çok halim senin, karıcığım ile Ezra'nın basar baktığı yere, çok iyi bir insan, çok iyi bir insan, hiç et diye süt diye kaçma. Kimseye hırt dememiz, istiraz etmemiz. Olmaz Çok iyi Müslüman değil. Neden? Çok iyi Müslüman, çevresini ıslah etmeye de çalışan bir insandır. Salihtir kendisi, birinin çevresini ıslah etme görevlidir. Biliyorsunuz, görüyorsunuz, dünyada iyi de var, kökülükler de var. Kötülükleri egellemezsek çoğalır. İlaçla dezenfekte ekmezsek, temizlemezsek hidroplar artar, hastalık yayılır. İlaç kırmaktır. Hatta elinden alır. Hem özür hem de yaktılar galiba. Çakır çakır yaktılar yani şey diye. Yani kötülüğün eline geçmek için uğraşmak lazım. Uğraşılmazsak kötülük yayınlaşır. Oralde etkiye sütkiye karışmamak toplum için Güzel bir şey değil. Maze için güzel de tamam bu etliğe sütlüye karışmıyor, sesin gürültüsü çıkmıyor, iyi bir konuşur. Ama şehir için, devlet için iyi bir şeyler. Çünkü etliğe sütlüye, ekşiye sütlüye karışmayınca sütlüler çete kurar. Birleşir. Sütlüler, takteller, bir çeteler olur. Devlet de mücadele ediyor, mecburen. Devlet de kökülüklerle, yani teşkilatlanan kökülüklerle mücadele ediyor. O halde aynı zamanda insanın muslih, yani ıslah edici Müslüman olmak lazım. Buna mücahit Müslüman diyoruz. Yani Anladım. biraz daha da iletiyoruz. millet çekiniyor. Dünya milletleri de çekiniyor. Devletler de çekiniyor. Neden? Onlar diyor, kökten de İngiliz, nedir İngilizcesi? Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? diyor? Efendim? Bundan ben ya da yadırlanmasına ve kınalmasına hayretle başlıyor gittiğin adam Tabi kenardan hüküm Tabi kökten hüküm alacak. Tabi e İslam'ın ara esaslanmamış bir uygulama alacak. Yani öteki... Kudum Müslüman, bulandırılmış Müslüman, icraatını yapmayan Müslüman aslında iyi değil. Yani siz çarkta bir şey aldığınız zaman eksik alır mısınız? Tamını güzelini en iyi se alır mısınız? Ben hayret ediyorum. Her ha, sovaklar için korkuyor. Tabi biraz da onların korkularına düşünüp hak etmek, hak vermek gerekebilir. Yani bomba gibi, ne biz Avustralya'da biz yer tutup camiye alıp kadar biliyorsunuz, çarşı yani 20-25 milyonluk bir çarşı, arabaların durdurma yerleri, koyma yerleri var. Biliyorsunuz, 5 akşamızı sürüyoruz. Bir arkadaşın arabasına bombacılar girdi. Bizim bombacıları sürüyoruz. Bombacılar, gibi. Yani bombacılar gibi değil. Ama bunun bir, bir karalama şeyi olursa, Müslümanın yani iyiliği e, bilim yani iyilik yapmak istiyor. Kötülüğü engellemek istediği, insanlar iyiliğini istediğini biz azatabadığımızdan, başkaları da bizi anlarsız gibi gösterirler. Yani, kötülüğü engellemek isteyince devletin bize şey vermesi lazım. Ne vermesi lazım? Yardımcı olması lazım. Ne şey vermesi lazım? Tahsisat vermesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bizim polisin, müfettişin yapacağı işleri yapıyorsun. Bizim işimizi kolaylaştırıyoruz denemesi lazım aslında mesela, ama öyle oluyor. Bir yanlış anlama var, bir anlatamama var, Efendim, bir karıştırma var. Özel olarak İslam'ın yayılmasını istemeyenler de Müslümanları göstermiş göstermek istemiş olabilirler. Onlara gelmemeyiz, salih, yani bu bu aşamaları atlamak geçmeliyiz güvenciyenlere, salih bir Müslümanın iyi bir Müslüman olduğunu, müşrik bir Müslümanın toplum için gerekli bir ilaç gibi olduğunu, iksir gibi olduğunu çok hayırlı olduğuna anlatmamız. Kendimiz de öyle olmalıyız. Efendim, hizmet ehli olmalıyız. Hizmet ehli Müslüman, mücahid Müslüman, tam Müslüman. Biraz guruk tadı vardır böyle bir Müslüman. Kendisi de da biraz guruktur. Biraz masraf eder, zahmet çeker, uykusuz kalır, yorulur, efendim, vesaire vesaire. Yani pek peki hayat da pek çok olmaz. Peki, insan olup bir acı atmamız. Yani herkes teyfilin zevkili peşinde koşarken bu tam hüslümanlar niye böyle terlemeyi, yorulmayı, üzülmeyi, ülküsüzlüğü, cevrüğü, cebayı ne şakası göze alıyorlar? Neden? Allah'ın belgesi insanlara hizmet edenlere olduğunda, yine hizmet edenlere olduğunda bu hizmet olsun diye tepesini açıyor, batrap ediyor, uykusu bırakıyor, hayırlı günlükte kapatıyor İşler. Yani tam imanının gereği olarak ahirette Allah'ın lıkkına eriyim diye dünyada cevr-i cefa'ya, sıkıntı ve meşakkate talip oluyor, razı oluyor, sonrasında yükün altına giriyor kendisi, gönüllü. Askerleri de mesela gönüllü, tavuktan derdi içinde var mı bir gönüllü, birkaç kişi, bir görev vereceğim, konuda ölmekte var. Yeni dön ölmekte var. Kişi, iki, üç kişi veya bütün tavuğu hepsi bir adım öreşiyor, bir adı hepimiz gönüllü diyor. mesela. Hepsi karhanan oluyor. Canımı söyle oluyor, diyor, vatandağımız biz de biz diyor, Biz, demek ki Müslümanları sığabilecek olursak, günün müslümanlar sana imanını, yerini yapıyorlar. Mümin ve imanının gereği olan ibadetler işleri yapan Müslümanlar, mümin ibadetlerini yapan Müslümanları, olanları, topluma yararlı olacak işlere koşuranları, ona dört, malını, canını, dinin yoluna, Allah'ın izniyle kazanma uğuruna harcayan birer Müslüman. Bağlını, canını feda etme en üzülüşlü isimler. En yüceyi en sonuçlu. En yüceki isimler Allah yolunda malını, canını, hayatını, mütevazatını, varını, harasını, babasını, evladını, yerini, yurdunu feda edebilecek kadar sevgi ile dolar. Bedel kârda da dolu olan, mezar kârda da dolu olan. Ejderbimizin çoğu böyle. Eski ülkeler. Evliya Allah büyüklüğü hayatları ince dönüşe, hep böyle insanlar çıkıyor tabi. Malını bağışlanmış, ömrünü hizmete vazgeçmiş, kimseler bir şey istemiyor, herkese bir şeyler yapma çalışıyor. Daima veren, daima bir şeyler kaybeden, maddi çıkarından kaybeden, rahatından kaybeden, efendim, hatta icraını da hayatını verebilir çünkü o yolun en sevaplı yol olduğunu anlaştık. Bunların tabi ayetler var, halışiyetler var. Böyle olduğunu gösteren evşad evet. eden ayetler, hadisler olduğu için millet onları okuyunca tabi râle edilir. Canını vermek kolay değil. Seyyidun'a bir sünyerde savaş devam ediyor. Harf oluyorken devam ediyorsan bir sünyerde Ya Resulallah ben İslam'ı Müslüman olmak istiyorum, şimdi Müslüman olsam. Olur mu? Olur. Ama şimdi Müslüman olsam da, düşmanla harbedi diyor, şarkı öpücülüklerde, harbedirsen, Müslüman olmak için, harbe girsen, çarpışırken ölsen, cennede girer mi, girersin Müslümanlar. Bize ne var niye yok, daha. Çünkü yeni Müslüman oldu, hemen icraat yok, hayır yok, haserat yok, fedakar bir şey yok, girersiniz. Ve o zatı bu o mübarek, o şehit, o fedakar, o gönüllü kişiyi tamam ya Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka mağlup yoktur, anı yoktur, acil Allah vardır, alem yoktur, sen de O'nun gönderdiği elçisin, Resul üstün Allah'a Peygamber Efendimiz'in elini tuttu, müsaade etti. Oturdu kenara, dedi ki biraz kurma yiyeyim de kanmak, gücüm kuvvetin yerine gelsin, savaşacağım. Dedi. Savaş devam ediyor da, bu kenarda böyle, biraz kurma alayım da kuvvetleneyim dedi. Kurmaları alırken, 3-5 katil geçince, her bir bir taraftan görürken, deneden izleyen, de. o tarafta cennet var. Hayır. Evet. Evet. Ben çok ısrar ettim. Ben bile az verdi. Onunla söylemek zorunda kaldı. Edin. Ondan biz ikimiz memleketimizde karar verdik. Gidelim Allah yolunda cihad edelim. Şehit düşelim diye. Buraya geldik. Oraya katıldık. Kaç günlerdir en şiddetli muharebelere giriyoruz. Tağa çıkıyoruz. Giriyorum, tağa çıkıyoruz. Acaba Allah bize şehidlik makamını nasip etmeyecek mi diye onu ağlıyorum dedi. Şehid olmak istiyor, savaşlara giriyor. O gün şehit olamadığı için ağlaşıyorlar siperde Siperler şehit olamadığı için ağlaşıyor. Bu nedir? En iyicek Müslümanlık, gönüllü Müslümanlık, aşık, sabit, gülük, sabit. Yani... Bu aşk gibi olmaktan, başka gibi olmaz. olmaktan. Hazırlıyorum arkadaşlarım. Demek ki en yüksek düzeyde bu olduğuna göre bizim de Müslümanlığımızın sırf inanca sahip Müslüman olmaktan, inancına göre ibadet ve taatini yapan Müslüman durumuna getirmek, ibadet ve taatini yapan Müslüman durumundan topluma da faydalı olma, ıslah edip bir husrih Müslüman olma durumuna getirmek, oradan da Canının malını Allah yoluna veda edip, gönüllü Müslüman yoluna bitirmek derecesine çıkarmaya çalışmalıyız. Niye söylüyorum bunları? Bunlara inatlı bir şey söylüyorum. En doğrusu bu olduğunu düşündüğüm için şey söylüyorum. Böyle olursa, allah Teala Hazretleri gibi ben de insan hesaba dahi çekmeden, sordu etmeden cennete atılıyor diye söylüyorum. Çünkü şeyler bize dedi ki kuşlar tanrıcığa yaşadılar bir şeyler yaptılar gittiler hesaplara Allah'a ait hesaplara dönecek. Amellerini tartacak. Mükafatları veya cezalarını gelecek. O zaman bitti. Bu sırada biz ama hizmet pozisyonu biz müdürüz. Yani biz kimiz? yani çok mu böyle olağanüstü varlıklarımız var? Hayır, yani şey yani, bu devrin Müslüman üzerinde, yani şu anda hayatta olan Müslümanımız üzerinde bu sırada İslam'a hizmet etmek, şu sırada sağ olan Müslümanlar üzerinde. Bizim üzerimizdir. O halde sağ olan Müslümanların, hayatta olan Müslümanların İslam'a güzel hizmet etmesi. İslam dinine güzel etmesi, hizmet etmek lazım. Neden? İslam, hak din olduğu için. Allah'ın razı olduğu tek din olduğu için. Allah'ın sevdiği din olduğu için İslam'a hizmet etmemiz lazım. Ayrıca, allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu bize emir de ediyor. Emir de ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İll-i Ezzam'ın Körü ve Zahraba. Bey iman edenler. Allah'ım yardım edin bu doğru olur. Allah'ım bizimle gizmedeniz. Allah'ım bizimle yardım edin olur. Yine emir bediyo. Yani terap de var, emir de var, ilahi buyruk da var yani. Biz bunu yapmazsak ben buyruğumu da sen de benim buyruğumu duyduğun halde niye tutmadın diye bunu bize sorduk diye olur. Bu duygular da efendim hayatı tapane olduğunu bilen kimseler olarak insanlar hizmet etmek isteyen bir topluluğumuz biz, bizim camiamız, İslam'a hasbeten yani hasbetenleri ve hasbetenleriyle Allah'tan mükafat ederek, Allah'ın zevizliği kazanmayı Efendim, hizmet etmek isteyen insanlarız. Onun için geçen sene ben İsveç'e, İsveç'teki kardeşlerim tarafından aile eğitim çalışmaları çağrıldıktan sonra biraz yurt dışında çalışma zamanına sahip oldum. Yurt dışında eskiden çok çalışamıyordum, çalışamıyordum, kalamıyordum. Çünkü Türkiye'deki işler çok beni meşgul ediyordu. Geçen sene İsveç'te bir vakitler geçirdim. Karamazanda teravihde durduk. Efadinde. Orada kaldık şimdi. Çalışmalar yapıyor, topluma faydalı olmak istiyorlar. Yani yer almak, david kurmak, dernek kurmak, eğitim yapmak gibi güzel çalışmalar yapıyorlar. Oradan Danimarka'ya geçtik. Danimarka'da bir millet kaldık, oradaki kardeşlerimize çok güzel bir efendim, binalar falan vardı. Onlara alman hususunda peşvikler olduk, aman çöreyi alalım, bak kaç bölüm katı var, kocaman binalar, bak korkmayın kalsanız bunun altından evelallah den dedik. Tamam hocam İlgislerle temas ediyoruz. Konuşuyoruz tren dediler. Ama benim arkada yükü alamam. Yani o yük şu ne oldu bilmiyorum. Yani benim benim arkada kalmam gereken sınırlı zaman içinde benim arkadaki o güzel binayı alamadık. Çok geniş bahçeli bir yerde. Efendim her şeyde olacaktır. Bütün faaliyetlerimizi yapabileceğimiz bir güzel mekan olacaktır. Ben de Yurt dışı dedi merkezimiz Kürt merkezimiz Kürt medeniye dedi efendim e, talim terbiye merkezimiz o da bir istiyoruz yani orası olabilir ki fakat Allah nasip etmedi çünkü orası biraz şeyde kalıyor belki yani bütün Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimizin Bolayı e, da gelebileceği bir yer olmayabilir. Almanya'da çalıştık, uzun zaman onlarca. Sanki yüzlerce ihtimal üzerinde durduk, çeşitli büyüklere baktık, günlerimize harcadık, gecelerimize harcadık, Bu uğraştık, gidindik, orada da bir şey alamadık. Yani sonuca, sonuç alamadık. Sonuç şey alamadık. Sonra sizin davranınız üzere, ilgileneğe geldik. Çok güzel günler geçirdik, geçen sene tadı davağında, çok farklı e, günler geçti burada. Burada bir kiralık yer alınmıştı, ben şunu beğendim, o kiralık yeri bırakıp genç bir ülkümüz oldu. bir yer alalım diye çalışmalar başladı. Efendim, işte Üç günler, iki yerler yiyordu, binasına falan bakıyorduk, asansörde güzel odalar vesaire, çatı katı yüzüm olur filan diyorduk. Evet, buradaki zamanımız da doldu, gitmemiz gereken yerler vardı, gittik Avustralya. Avustralya'da da çalışmalar yaptık tamam bir yer alalım. Yüzlerce ihtimali gene gözden geçiyorduk. Çeşitli manlara, mülklere, arazilere baktık. O sıraya da sonuç aldık. Zaten orada birkaç meselesi var, birkaç şiddete. 22 dönümlük bir arazi aldık. 4 odalı, efendim, bir satın alınır. Daraşı böyle bu kadar büyük. Meskid olabilsek yüzde havuzlu 1000 gram, kul, Büyük mahvul olan Efendim 22. Dönem aracı aldı. Güzel Efendim Belediye Gecesi 1905 Metabaşka vermişti. Fakat en sonunda oranın cami olacağını anlayınca etrafındaki Efendim değerli konular itiraz ettiler. Sil şehre gitse geçti. 200 üç imza topladılar. Üstelik i̇şte çeşitli bahaneler buldular e, ve Belediye Gecesi geçmedi bir şeyimiz ama büyük büyüm oldu. Büyük aldı mülkü şeye bağlanır. Tabii o öyle olunca ki, bizim olunca ki, onu tutup başkasına almanın şeyi elimizde e, imkanı hazır bulmuş oluyor. Sonra bir yer daha aldık, şimdi orada zaman çılgınıyor. Kiradaydık, kiradan kurtulduk. Oralarda bu çalışmaları yaparken İngiltere'den haberler geliyordu. Heyecanlı bir takip ile biz de haberleri takip ediyorduk. Efendim burada bir yer alınabilir mi, alınamazsa, eyvah kaçıyor mu, kaçmıyor mu, parası toplandı mı, toplanmadı mı vesaire. Bayağı baya böyle, e, biz efendim, televizyon heyecanlı, televizyon seyrettiği şey takip ettik. Elhamdülillah, sebep olanlardan, hizmet edenlerden, koşturanlardan, Allah Yahus razı olsun. Şu bina alındı, mülkiyeti bağlandı, elimizde geçti. Allah'a şükürler olsun ki, şimdi böyle kendi binamızda geçen sene öyle değildi. Mesra'taki e, İslam'ın... E, Sünterde yapışık topladığımızı. Şimdi kendi binamıza sahibiz. Eski püskü ve sahil binalar benim çok hoşuma gidiyor. Benim gözümün saray gibi diyor. efendim. İnşallah tabii e, bahçesini düzenlemişiz, tamir edeceğiz. Badan olacak, kol olacak. Çok güzel bir bina. Hayırlı bu varlık olur. Hava nasıl olacak? Ben bu şey yaptığım için çok büyük bir sevinçle karşıladığım için abituralılar. Arabistan'a, Arabistan'dan buraya tebrik edelim. O zamanlar ben telefonla konuşuyoruz, bizim bilgilerden bile. İngiltere'ye tebrik edeceğim diye, reaket bir tarafa kadar uzattım. Yani, şu binanız ayınlı mübarek olsun diye, verimli olsun, faydalı olsun, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olsun diye, hasrını yakın. Tebrik derim, Allah, tabii elle olduktan sonra sağa sola tamir bu bizim şeyimizdir. İnşallah e, güzelleştirmeyi, bahçesini de, içini de, üç katı kullanılmaz Onu da kullandığım hale getirmeyi, borçlarını ödemeyi, yanındaki harçları, bina da satılırmış, seren, yarınmış filan, onu da almayı, büyütmeyi Allah nasip etsin. E, şimdi, mühterif kardeşlerim, e, şey insanın kıymeti, himmeti kadarmış. Yani büyük şeyler Güyüş yerine hedef lazım. Yani. yani sınırlı tutmamak lazım, devamlı akıllı içinde olmalı lazım. Çünkü hak yoldayız. Çünkü Allah'ın dinini hizmet etmek zorundayız. En evvel hizmet etsek arz tutuyor. Akıllı yurttu üzerimizde çok, hizmetimizin güzel olması lazım. Ee, o bakımda buradaki çalışmalarda çok mühimlülür. Hatta başka bağlantılarım, çalışmalarım olmasaydı, Burası böyle bir müddet, uzunca bir müddet kalıp buranın hallerinde vesairesine kadar çalışmak da isterdim ama tabii o başka işler biraz şu şey yapıyor, bu arzumu aynen uygulamaya fırsat vermiyor fakat inşallah ileriki gelişimizde tırıl tırıl gelişir geliştirilmiş olarak görülür. Biliyorsunuz, Osmanlı Sultanlarından fanuni Süleyman, muhteşem Süleyman dedikleri Avrufalları'nın kendisi muhteşem bir sultan olduğu halde halk içinde muhteşem bir Olmayan evde, cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş, yani herkes saltanak öğütlüyor, barzuyu öğütlüyor, herhalde başkanlık öğütlüyor, ama sağlık daha önemli demiş. Bence sağlığın en önemli tarafı da dindeki sağlıktır. Yani insanın dini sağlıklı oldu mu, vücuda hasta olsa zararı yok. Hasta insan da cennet ediyor ama dini sağlıksız oldu mu, insanın Türk gibi olması bir faydası yok. Büyüm olan din sağlamlığı, efendim, kaç sağlamlığı, iman sağlamlığı, sağlığıdır. Bu sağlık alametidir bizim camiamızın böyle yurt dışında efendim, gelişmesi. Ee, yine müjde olarak söyleyeyim, Almanya'da da son bir dönüm bir arazi aldık. İçinde bundan büyük bir üç katlı mektebi, efendim, betonerme inşaat mektebi var. Mektep madencilik okulu olarak kullandık bir var. Her şeyde, cümleman olarak, olarak vesaire, güç Bir de, İstanbul Spor ve Serkisarayı büyük çapta, küçük yani, bir şey değil. Kocaman bir e, idvan salonu var, idvan e, binası var. Hoca, toplantı, efendim, düğün, dernek, efendim vesaire her şeyin yapılabileceği şey. Onu da aldık. Belediye arkadaşlarımız şeymiş, efendim, neler yaptıklarını, yapacaklarını teklif olarak söylemişler, oradan gelecek müsaadeyi beklemekteler. Bu yıl da tabi, e, alan arkadaşlarımız bir e, yayın değilmiş, bazı sözler söylemiş. Tabi, her şeyin yerli yerinde söylemesi lazım. Efendim, bu binanın alınmasında, katkıları olan herkese teşekkür ediyoruz. Tabi, bu binayı ne diyeceğiz? E, İngiltere'de de, ticaret yapan kardeşlerimize borçluyuz. Onlar burada oturumları var, efendim, işleri var, güçleri var. Sağ olsunlar efendim bu binayı saldırdılar. Yoksa başka türlü, efendim şeyler bazı kişilere zararlar da getirilebilir. Bunu böyle söylemekte fayda görüyorum, açıklamakta fayda görüyorum. Bile de teşekkürler dediğinde, eğer burada çalışan, ütüyene olan kardeşlerimiz olmasaydı bu binalar alınmayabilirdik, gelip geçici şeyler yapamadık, kalıcı temelli insanlar da var. Onun için burada ticaret eden kardeşlerimize bu işte evvelki binanın kirarlanmasında, bunun alınmasında çok büyük emekler olduğu için teşekkür ediyorum. Erhan Bey, Kanuni'nin vefatı üzerine Şah-ı Baki bir mersiye yazmış. Meşhur bir mersiyeti, Kanun, Bâti'nin kanuni mersiyeti diye edebiyat kitaplarına girmiştir, belki siz de okumuşsunuzdur. Oradan bazı beyitleri okumak istiyorum, şairane bir e, şekilde bitsin konuşmamız diye. Öyle evet, şeyler... E, diyor ki... Şâh-i Bâti, ibret gözünde niçeye dek gazet edildi. Yetmez mi sana? Wattı ayı, şahı piyir, yenge. Yani gözü ibret olan bir insana zaten yakışır mı? O evet, ibret görebilen bir gözüm zaten bize nasıl yakışır onu. Şu kahraman ölümü ibret olarak ibret alacak insanlara yetmez mi? Bak koca soktandı, devletli soktandı. Ama aslanlar da cenge der, şahı piyirken aslanlar da dengeden şahsını. İken öyle işte. Yetmez mi sana ibret olarak bu hadise diyor. Daha başka böyle şeyleri var. Efendim bir de diyor ki o şiir gibi ruh-i zemine taraf taraf saldın demir puçaklı cihan tehlikeli. Ey parçalar ne mutlu sana diyor. Allah seni diyor hali hayatında galbi eyledi. Birçok savaşlar yaptın. Refahını da şehit olarak vefat etmeyi nasip etti çünkü cihada çıkmıştı, yolda vefat etti. Ne mutlu diyor, sen güneşin böyle her tarafı ışınlarını yaydığı gibi cihanın her tarafına demir kuşaklı cihal peydivanları gönderdi. cihad ettirdin, ülkeyi genişletsin diyor. Kurşi gibi ruh-i zemiyye taraf para saldın demir kuşaklı cihal peydivanları, peydivanlar diyor, buradan size pay çıkartacaksanız da biraz sabredip bekleyin, payınız geliyor. Aldım hezar bükedeğin mescid eledin. Bak bu yerlerde oktun ezanları. En yüce padişah Niye Niye efendim bükedeğin yani kutarıyı aldım tetett. çan yerlerinde ezanlar okuttum. Ha hatırlıyor musun? Ben daha Mohaç. Macaristan, Budapest, Romanya, Leşaire Akşam ezan dükkânı, müsibelerin, ne hafku, mutlu sana diyor, ben de size ki, ne mutlu size ki, efendim, bu diğerlere ezanları geçtirdiniz, cavlileri geçtirdiniz, ezanlar okuttunuz. Tanrı müslümanların 200. yüzyılda torunları, çocukları olarak. Allah hepimizden razı olsun, hepinizi tepkik edelim. Ecemini sanalının derecede, çok olsun, bol olsun. Allah yennetiyle, cemaliyle, kümleleri katkı eylesin. Ve selamun ve rahatsızlığa övverken dört defa açtık zamanımızın sıra olmalıdır. Öğretmenim evet, de şu planlarınızı harika ediyoruz. Beni çok tutuyorsun, aklıdan hak istiyor. Öğretmeniz evet, o olarak, yazdığımız bir edilmesi programımızın tecanist olmak açısından izin olacaktır. Ben ya, sorularımızı olarak çok ömrümlerden inşallah programıza çok bu şekilde daha kolay, daha bakıklı oluruz inşallah. bir tanışma yapmak arz oluyoruz. Gerçi yaka kartları var, tartışmasının bir ilerlemesi lazım. Yatı kartı almaya başla, yanında bu program içerisindeyiz. Şurada buluyorsun, tanışmadan gerçekleştirdik. ben de bu programın bir tanışma, yapalım özellikle. Şimdi önce, ben bir fıkra söyleyeyim, güldürmek için yani. Bir, bir şey istediğim şey için değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şimdi, adamın bir yolda bir düğme görmüş. Düğmeyi almış, terbiye gitmiş, demiş ki şu düğmeye bir elbise istiyor. Bir de şimdi derler, yani İllal bulmuş, bunlarla bir at istiyorum derler. Şimdi bize de karşı hediye edilmiş, galiba arkasından at gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda ağabeyinin konuları olarak geziyat vermeye. Tanıtmadan e, nasıl tanıtma olacak diye, efendim, ben başlayayım, kendim başlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimseyi tanıyacağınız zaman ismini, babasının ismini öğrenin diyor. Yine ki babasını da bilmek yani lazım. Kabilesini öğrenin diyor. Yani hangi kabileler vermeyebilirsiniz diyor. Onun için kendi ismimizi söylersek iyi olur. Babanızın ismini söylersek iyi olur. Nerede olduğumuzu, kavramızı, kabilemizi, diyetimizi söylemek bakımdan iyi olur. 3. Ondan sonra Mesleğimizi, mezuniyetimizi göndersek iyi olur. Eğer, e, o meslekte ilginiz varsa, hiç birliği yapmak zorundayız o diye. bakımdan ben kendimi tanıtayım. Çanakkale'li bir aileden geliyorum. Dedelerimiz Çanakkale'ye, annem babam akrabadır zaten. Birleşiyor yani yüklerimde. Buhara'dan gelmişler hatta ayet şey söyleniyor, söyleniyor. Yanlarında Arap alayıklarıyla birlikte yani böyle esmer yüzlü kişiler <gülüyor> bu yani <gülüyor> yani de hem gelmişler. Bu haram kokardı. Allahu Teala dedi bu haramdan efendim da görebiliriz biz. Bu haramıyla beden bedenimiz içler yanmışlar. Orada cenazet sancısı. İla asıl bu Efendim chakra karne ko hai Ahmet se asay dikh raha hai papam usme hal hi mein aaye aapko dikhate hain kya Allah pe nazar se sab chale is tarah se bak har kare iraayat karte hue se mein jo İlaliyatçı, İlaliyatçı'yım. Evet, 27 yıl izleyim var. 1960 1887 yılları arasında fakültede asistan, doşen, profesör olarak hizmet ettim. Fakültemin çok büyük bölümüne birçok dallar filan bana bağlı dedi. Saip iken kendi isteğine efendim, emekli oldum Çünkü hocamız bir yere gelmişti. Cami, cami amca hizmet vazifesini vermiştiler ama üniversitede kişisel olarak kalsam iyi olacaktı, rahatlık iyiydi, evin vardı vesaire ancak ama hizmetin iyi yapamıyordum çünkü mesela bir yere yurt dışında girer, göçebe dilakse veriliyor, bizim cami öyle tutuyor, bağımlı oluyor Eğitim olduğu ayılarda izin alınamıyor. Ancak yani, yaz tatilinde Yani hürriyetin engelliği için, tahtet hareket serbestliği azaltıcı durumlar çok olmuyorlar. Ve benim de her hafta, cumartesi tadiminde İstanbul'a gidip, pazartesi tekrar Ankara'da bulunma gibi zor gelişti her sefer de izin alınmıyoruz fakülteler. Gidiyoruz, ne diyoruz? Yani, Hediyesi evde emekliğe evet, ayıttı, 27 yıl hizmetten sonra. Rahat benim öğrendim de şeyler. Ben de o kurakta daha başka teceler vardı, ee, çok öğrencilerim var, dünyaya dağılmış Avustralya'da, İsveç'te, da, elhamdülillah iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hani gider, dünyaya gelirse ne yaparsın diye elhamdülillah. Mesleğimde Mesela'yımda mevlamım, Allah'a annesine anamışım. E, 87 yılında emekli oldum, 11 yıldır. Emekli olduğum için, serbest olduğum için İsveçler çağırırsa İsveç'e gidebiliyordum. Avustralya'dan çağırırsa Avustralya'ya gidiyorum. Erham'ın İdiniz'e, İdiniz'lerindeki kardeşlerimiz ev alırsa, cami alırsa temiz olmak için İdiniz'lere girebiliyorum. Onlar da çağırdı ama ben biraz... Göründüm, yani çağırıp, çağırttım kendimi. Eee hocam nasılsınız, plan, iyiydi, iyiydi, çok güzel, iyiydi. Çağırsan, gelin dedim. Onlar da tabii, çağırıyoruz plan dediler ama ben de ben şey yaptım yani. Ön şartları hazırladım. Efendim, başka neler söylenebilir? Bini Edebiyat, Türk İslam Edebiyatı, demek ki profesörüydü. Senden devam edelim.